الحمد لله شيخان الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي Bismillahi la yarur ma smini fil ve ve alim. Assalamu ve rahmatullahi ve Geceniz olsun. Bu sinirjizm gösterisi Gecenin önemi, kalenin önemi gerçekten çok güzel bir şekilde özetlenmiş. Allah emeği geçenlerden razı olsun. Bu her şeyi en güzel şekilde özetleyen sinevizyon gösterisinden sonra bize de konuşacak fazla bir şey kalmıyor aslında. Ancak Tabii ki bazı şeyler mükerrer de olsa dile getirmekte fayda var değerli kardeşlerin. Değerli hocamızla Kur'an-ı Kerim okurken şehitliğin anlamına değinen ayet-i kerimeler okudular. Allah razı olsun. Bu ayet-i kerimeleri tekrar hatırlayacağız hep beraber. Ardından Çanakkale ile ilgili bazı notlarımız var onları size aktarmaya çalışacağım. Ve eğer vakit kalırsa Mehmet Akif Ersoy şairimizin, milli şairimizin Çanakkale dizelerinden bazılarını aktaracağız inşallah. Öncelikle konuşmama başlarken Türkiye'de milli şuurun İmzasını atan ve ahirete intikal eden muhterem Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızı rahmetle anıyoruz. Allah mekanlı cennet eylesin. Ve ona yardım eden muhterem eşi annemizi de rahmetle anıyoruz. Allah mekanını cennet eylesin. Onun etrafında birleşen, çalışan, gözyaşıyla, <gülüyor> emeğiyle, malıyla, canıyla bu İslam davasına emek veren bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun. Ahirete intikal de Allah taksiratını affilesin ve kendilerini en güzel mekan olan cennette ağırlasın. Benim yaşım 43. Çok küçükken bu siyasi, milli şuurun içerisinde oldum. Elhamdülillah. Allah bize Türkiye'nin ve hatta dünyanın seçkin insanlarıyla birlikte olmayı, onlarla heyecan duymayı, onlarla nefes alıp vermeyi nasip eyledi. Yine bu davanın öncüsü, muhterem Necmettin Erbakan ile de birçok kez yakın mesaide bulunmayı bizlere nasip eyledi. Onu yakından tanıdık. Konya'da 1991 yılında, Alaaddin düğün salonunda gençlerle ilgili bir toplantı yapmıştı. Orada şöyle demiştim. Gençler, siz şu ismimizin yazılı olduğu levhaya bakmayın. İslam'ın cihaz ordusu vardır. Dedi, o levhanın içinde. Bütün yüreğimiz ve kalbimizde büyük bir mücahit olduğuna her zaman inandık ve davasında samimi olduğuna ve o şekilde emaneti mücerribimize teslim ettiğine canı gönülden her zaman şahit oldum. Allah mekanı cennet Amin. Sünol'un Boyabat ilçesinden bir lokantada öğle yemeği yerken muhterem rahmetli Erbakan Hoca sofraya yemekler konulmuştur. Odaya, salona üç kişi girdi. Sinov'un Dorağan ilçesinden geldiklerini söylediler. Dediler ki hocam programınızda yok ancak biz istiyoruz ki bizim ilçenin pazarıdır. İnsanlar da epeyce vardır. İlan da yapmadık ama kısa bir sürede ilan yaparız. Meydanda bir konuşma yapsanız da duran halkı da nasiplense diye söylediler. Hiç tereddüt etmedi rahmetli. Yemekler masanın üzerindeydi. Kalktı. Kalkıyoruz dedi. Gidiyoruz dedi, yemekler ölüce kaldı ve dedi ki bana bir salatalık, iki tane domates, bir yarım ekmek alıverir misiniz dedi, alındı ve yolda inanın salatalık, iki domates ve yarım ekmeği yemek suretiyle öğle yemeğini yemiş oldu. Ve o vakitten istifade ederek Dorağan'da halka bir saate yakın bir konuşma yapmıştı. Yine sene 91'de. Buna benzer çok örnekler var. Ve bunlar bu gençle, milli şuura sahip olan bu gençle örnek olması gereken güzel davranışlar. Allah rahmet eylesin. Ve hiçbir zaman Erbakan Hoca'nın şikayet ettiğini görmedim. Sabahlara kadar konuştu olmuştur. Bu topluluk az dememiştir. 5-10 kişiye sabahlara kadar konuşmuştur. Soru cevap şeklinde veya hareketin geleceği hakkında Sabahlara kadar durmadan konuşmuş, yorgunluk bilmemiş ve İslam'ın derdi, İslam'ın acısı bu dünyanın hangi cenahında duyulsa oraya koşmuş ve oradaki siyasilerle, oradaki liderlerle görüşüp bu problemin üzerinden, üstesinden nasıl gelebiliriz'i araştırmıştır. Buna her zaman sizler de, bizler de şahidiz. Ve o yüzden baki kalan şu gök kubbede hoş bir sedaymış. İşte ne güzel. Hoş bir sedasını yapıyoruz burada. Hoş bir sedasını yapıyoruz. Kendisini rahmetle anıyoruz. Bu memleket, bu ülke, kendisini rahmetle anıyor. Ve bu da bize çok büyük bir ufuk, çok büyük bir örnek. Hepimizin bu şurada bu azim ve bu galipte olmamız lazım ve bu millete bu aziz millete bu dili İslam'ı mübinen en güzel hizmetleri vermeye gayret sarf etmemiz lazım. Değerli kardeşlerim bu girişten sonra günün anlamıyla ilgili şehitlerin hususiyetleriyle ilgili burada ayılda okundu, ekrana yansıdı. Fakat bizlerden talep istiyoruz. bu ayetleri tekrar. Taavwuz billahi minşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la taqulu limen yuqtalu fi sabilillahi amwat. Belhum ahyaun 'inde rabbihim yuzekum. Allah yolunda şehit olanlara öldü gitti deme, ölüler deme, Demeyin. Bilakis onlar hayattadırlar. Diydiler, Rableri katında en güzel şekilde rızıklanmaktadırlar. Bu ayeti kerime gençlerimizin izin ezberlemesi gereken, en iyi şekilde anlaması gereken bir ayeti kerime. Çünkü bize şahadeti sevdiriyor. bize Allah yolunda canımızı, malımızı vermemiz gerektiğini ifade ediyor ve bize Allah katında en güzel nimetleri müjdeliyor. Fâthîhîne bila âtâhum Rabbûm ve vâgâhum Rabbûm azâbel cahîm Başka bir ayet-i kerimede Tur suresi 18. ayet-i ayet kerimede Allah Allah yolunda şehit olanların rızıklarını, nimetlerini anlatırken, onlar Rablerinin kendilerine verdiği, vermiş olduğu nimetler içerisinde hoşlukturlar. Allah onları cehennem azabından da azat etmiştir. Ne güzel. Allah cehennem azabından azat ediyor. Cehennem narını onlara haram kılıyor, cenneti onlara vacip kılıyor. Nasıl olsa ölüm var. Ölüm İleri gitmez geri kalmaz. Mesele Allah için canı satabilmektir. Mesele bu din için peygamberimizin yolunda tıpkı onun gibi malımızı, canımızı, ömrümüzü, nefesimizi Allah için, Allah'ın dinini yeryüzünde ikame etmek için, tevhidi ikame etmek için feda edebilmektir. Bu pazarlığı, bu alışverişi Allah ile yapabilmektir. Ve Allah kabul ederse o can onun yolunda kurban olur. Onun yolunda kurban olan can ne güzel bir ölümle ölmüştür. Şehit olmuştur. Allah cümlemize şehadetinden nasip eylesin değerli kardeşlerim. Diğer ayetler de var fakat onları özet geçeceğim, onları aktarmayacağım. Diyerek e, günün anlamıyla ilgili almış olduğumuz, bazı noktaları aktarmaya çalışacağım. Sabırlarınızla. Değerli kardeşlerim, Sürrişen'e de söyledi. Dünya kurulalı, kötüler ve iyiler arasında bir çekişme, bir savaş, süre gelmiştir. Dünya kurulalı, bu böyle olmuştur. İlk savaş Habil ile Kabil arasında meydana gelmiştir. Habil'in önünden Kabil yeryüzünde ilk kanı dökmüş ve artık Şer ile Hayır arasında ilk savaş daha o örnek ile başlayıp günümüze kadar devam ede gelmiştir ve devam edecektir. Müminler, iman edenler her zaman adaleti, iyiliği temsil etmişler. Şeytanın elleri, şeytanın yolunda gidenler daima ahlaksızlığı, kötülüğü, zulmü temsil etmişler ve hep elaniyet ve bencilik içerisinde kendi menfaatlerini korumak uğruna diğer insanları alçak görerek onların mallarını, canlarını, vatanlarını hedef etmek için ve kendi menfaatlerine kullanmak için çalışmışlar gayret sarf etmişlerdir. Her ne zaman hakkı temsil eden müminler, iman edenler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti yumruğunu sert bir şekilde masaya vurduğunda ben canımla, malımla adaleti temsil etmek için buradayım. Her zaman ölümü de, malımı vermeyi de, canımı vermeyi de göze alırım dediyse şeytanlar ve orduları korkup kaçıp gitmişlerdir. Mesela bu yürekliliği göstermek değerli kardeşlerim. İşte Çanakkale'de bu yürek gösterilmiştir. 250 bin'den fazla şehidimiz o topraklarda yatmaktadır. O olumsuz şartlarda hasta bir yapıda iken devlet parasız, pulsuz iken duyunu umumiyesi ödenmez durumdayken ve birçok cephede savaşları kaybetmek zorunda kalmış iken, birçok cephede halk isyanları sunul etmiş iken Anadolu insanı bu olumsuz şartları bir tarafa bırakıp ya öleceğiz, şehit olacağız ya da bu vatanımızı bu kafir haçlıların elinden kurtaracağız diyerek Çanakkale'ye yürümüşler ve birçoğu orada Allah'a yürümüş ve şehadet şerbetini içmiştir. Bugün Anadolu gençliği olarak hepimizin aynılıkta olması gayet doğaldır ve bizden beklenen en önemli tavırdır değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, Sevgili genç kardeşlerim. Bizler Müslümanlar olarak bugün hala özgürce ayakta durabiliyorsak bunu atalarımıza borçluyuz. Bizden önce şehit olan dedelerimizin o gayretlerine borçluyuz. Bizden sonra bu topraklarda özgürce yaşayacak olan Müslümanlar onlar da bizim gayretimize borçlu olacaklardır. Bu vatan, bu topraklar veya İslam'ın başka coğrafyaları fark etmez bizim için her yer İslam toprağıdır. Savunması gereken mukaddes yerlerdir. Bosna olsun, Çeçenistan olsun, Afganistan olsun, veya Suriye olsun, ne olursa olsun İslam beldelerini savmak, Anadolu'yu savmak kadar bizim için mukaddestir, olmalıdır. Bizler bu savunmayı, bu mücadeleyi ruhumuzda taşıyoruz ve her zaman malımızla, canımızla hazırız ve nerede kanayan bir yana varsa yüreğimiz ta derinden sızlar ve elimizden ne geliyorsa o yana'yı sarmak için sarf ederiz değerli kardeşlerim. Bugün gördüğünüz gibi birçok yerde Müslümanların kanı aktılmakta ve bugün en çok Suriye'de, komşumuz Suriye'de çok büyük dramlar yaşanmaktadır. Nusayriler, Hazreti Ali'nin ilah olduğunu iddia eden o Nusayriler, o Allahsızlar, Müslümanları kıtır kıtır kesiyorlar, Müslüman kızlarımızın ırzına geçiyorlar gençleri toplayıp çukurlara atıyorlar, üzerlerine benzin döküyorlar. La ilahe illa esed deyin diyorlar. Esed'den başka ilah yoktur deyin diyorlar. Eğer demezlerse onları orada diri diri yakıyorlar. Yıllar önce Anadolu'muz işgal edildiğinde buna benzer davranışlar bu millete de yapıldı. Ve o zaman değerli kardeşlerim, dünyanın her tarafından Anadolu'ya maddi, manevi yardımlar yapıldı, cihat etmek için insanlar geldi. Bugün Çanakkale'de Halep'li, humuslu kardeşlerimiz yapmakta. Müslüman Türk milletinin, Türkiye'lilerin müdafasını, onların ırzını, malını, canını korumak için Halep'ten Hunus'tan, Şam'dan, Irak'tan, Azerbaycan'dan, daha birçok İslam diyarından gençler o bölgeye geldiler. Ve bu müdafaa'yı, bu şerefli müdafaa'yı yaptılar. Bugün aynı şekilde nerede bir zulüm varsa, nerede Haçlılar Çanakkale'yi geçmek istiyorsa, bizler orada olmalıyız. Bugün maalesef Çanakkale, Şam'da geçinmek istemiyor. Suriye'ye uygulanan ambargo, oradaki ehli sünnet olan kardeşlerimizin çare biçare sebep oluyor. Ve onlar haykırıyorlar. Ey Müslümanlar, neredesiniz? Neredesiniz? Bir lokma ekmek bulamıyoruz. Burada dinimizi müdafaa ediyoruz. Burada peygamberimizin sünnetini müdafaa ediyoruz. Burada Kur'an'ı müdafaa ediyoruz. Ey yatağında rahat uyuyan müminler! Yarın Allah'a ne diyeceksiniz? Hadi biz ölüp gideceğiz. Hesabımız kolay olacak. Merak ediyoruz. Siz ne diyeceksiniz Rabbinize? Rahat rahat uyuduk mu diyeceksiniz? Hangi yüzle? Hangi yüzle? Onun huzuruna çıkacaksınız diyorlar. Vallahi korkuyorum. Bu kardeşlerimiz ölüp gidip cennete giriyorlar ama ya bizler? Bizler. Tabii ki bazı yardımlar yapılıyor, bazı şeyler yapılıyor ama bunlar yeterli değil değerli kardeşlerim. Allah o kardeşlerimize de yardım et. <gülüyor> Uğuz Savaşı'nda Hazreti Nesibe, Unmu Umare, Peygamberimiz savunmasız kalmış onlarca kafir, müşrik peygamberimize kılıçlarıyla hücum etmişler, oklarıyla hücum etmişler. Elbette başka alanlarda savaşıyor. Peygamber yalnız kalmış. Her taraf dağılmış insanlar cam telaşasına düşmüş. Ümmü Ümare Hz. Nesile, annemiz orada bir kadın olarak bulunuyor ve Müslümanların yaralarını sarmak için orada görev almak için gelmiş cihat Meydanı'na durumu görünce Peygamberimizin önünde siper oluyor oklara. Onlarca ok ona saplanıyor. Kendini feda ediyor. Eğer Ümmü Ümare o fedakarlığı yapmasaydı İslam bugüne kadar gelir miydi değerli kardeşlerim? Yani böyle yüzüyle annelerimizin Düziyde atalarımızın çabaları olmasaydı bugün bizler bu dini mübinni İslamı göremezdik, göremezdik. Belki daralıttıydık. Allah hepsinden razı olsun. <Gülüyor> Yine sinircikle gördüm Seyit Onbaşı'nın 275 kiloluk o top mermisini nasıl kaldırdı? Hangi sorumluluk bilinci içerisinde? Ya ben bunu kaldıramam. Bana ne? Demedi. Etrafında arkadaşları şimdi olmuştu. Kaldıracak kimse yoktu. Bir tarafından tutacak kimse yoktu. Ben bunu yapmalıyım dedi. Allah dedi Bismillah dedi. O topu kaldırıp top bensini kaldırıp topun ağzına verdi. Ve o okyan gemisine çok büyük bir zarar verdi. Batmasına sebep oldu. Değerli kardeşlerim. Onlar olmasaydı, oru olmasaydı bugün bizler bu topraklarda özgürce ezanlarımızı okuyamayacaktık. Allah onlardan da razı olsun. Yine Ali Asker, Ali Asker'in annesi, oğlunun saçına kına yakarak onu Çanakkale'ye gönderiyor. Ve diyor ki, hani o kız biliyorsunuz, mektup okunuyor, kumandan okuyor mektubu. Nedir bu diyor. Ee, annesi cevap vermiş oradan tabi. Bunu sormuş daha önce. Anne başıma niye kına yaktın? Soruyorlar bana bunu. Annesi cevap veriyor. Oğlum biz de üç şeye kına yakarlar. Kurbanlık koyuna askere gidip şehit olmasını arzu ettiğimiz ele bir de neydi? gelene kına yakarlar. Değil mi? Ve o anne, o Anadolu annesine bakıyor. Bakın. Yani oğlunu cihada gönderirken, oğlum ben seni Allah yolunda şehir olman için oraya gönderiyorum ruhu. Var. Seni ben Allah'a kurban ediyorum oğlum. Ben seni gözden çıkardım. Ben şimdik annesi olmak istiyorum diyor. Bu şu, bugünkü annelerde olması lazım. Bakınız bir anne daha var, Urfa yakınlarında, bugün Irak sınırları içerisinde Rakka denen bir yer var, Rakka. Rakka'da ünlü bir kısa geçiyor. Ebu Udame diye bir kumandan, Rakka'nın camilerinde Haçlılarla olan bir savaş var, Rakka'nın camilerinde mücahit toplamak, para toplamak için, mal toplamak için konuşmalar yapıyor bir kadın bu kumandanın konuşmasını dinliyor. Ve diyor ki bu kumandan mal istiyor, para istiyor, mücahit istiyor. Ben diyor ne vereyim? Ne vereyim bu kumandana? Altınım yok, şuyum yok, büyüm yok. 17 yaşında bir çocuğu var. Genç delikanlı. Diyor ki oğlum felanca kumandan orduya mücahit topluyor. Senin yaşın 17. Kimsen de yok senden başka. Ama oğlum sen o komandanın davetine uy, savaşa git ve asla düşmana arkanı dönme. Eğer şehit olduğun haberi gelirse ben seni Allah'a hediye ettim. Allah hediyemi kabul etmiştir, sevineceğim diyor. Eğer diyor kanimetle dönersen o kadar sevinmem oğlum diyor. Oğlunu cihada hazırlıyor, giyindiriyor, kuşandırıyor ve oğluna diyor ki düşmana arkanı dönmeden savaşacak beş olacaksın inşallah diyor. Ben diyor senin babanı geçen sene haçlılarla yapılan savaşta kaybettim. Ve yine senin dayını kaybettim. Şunu kaybettim, bunu kaybettim sayıyor. Kimsesi yok, kimse kalmamış. Savaşta şehit olmuş herisi. Ve o oğlunu da gönderiyor savaşa. Ve şehit oğlu oğlum diyor. O gece Ebu Kudame'nin bulunduğu eve bir kadın geliyor. Tesettürlü. Yüz görünmüyor, eli görünmüyor. Tepeden tırnağı tesettürlü bir hanım. Kapıyı vuruyor. Ebu Kudame diyor gece saat 12. Bu saatte kim gelir yağı vuruyor Herhalde diyor, ben bir hayal gördüm, yatayım. Yatıyor, bir daha kapı çalıyor. Bir daha çalıyor. ya diyor, salih insanlar böyle yapmaz. Bir gideyim bakayım, kim bu? Kapıyı açıyor. Bakıyor ki, tepeden tırnağı örtülü bir hanımefendi. Elinde bir torba. Diyor ki, sen bugün camilerde konuşup, gençleri, elini silah tutanları cihada çağıran kumandan mıydın? Olsun sen diyor. Evet diyor ben oyum. Sen diyor insanlardan biraz altın biraz para, ellerinde ne varsa erzak yiyecek içecek orada mücahitlere dağıtmak üzere bizden halep ettin. Doğru mu? Evet doğrudur. Diyor. diyor. ki al şu torbayı diyor. Bir torba veriyor. Torba alıyor tabi. Açmıyor torbanın içine bakmıyor kumandan. Kadın çekip gidiyor. Adam merak ediyor Ebu Kudame. Torbayı açıp bakacağım diyor. yani Ne var bunda? Bir de açıyor bakıyor ki torbanın içinde saçtan yapılmış bir yular var. Saç. Bildiğin insan saçı. Bayan saçından yapılmış. Allah Allah diyor ya. Bu bayan saçının bir kesti bana getirdi. Yular yaptı diyor. Ya bu nasıl iş? Böyle bir şey olabilir mi? Daha sonra diyor ki herhalde diyor bu verecek bir şey bulamadı. Allah yolunda ancak bunu buldu, bunu getirdi. Saçını sıfırdan kesti. Ondan yular yaptı ve mücahitlerin atlarından bir tanesine ip olsun diye bana getirdi. Olabilir. Olabilir yani. Allah yolunda bunu başka bir para, bir mülk, bir altın bulamayan bir insanın böyle bir şey yapması beklenebilir diyor. Ve sabah oluyor gidiyorum. Yolda Arkadaşına giderken arkadan bir atlı geliyor, Ebu Gudame, Ebu Gudame diye bağırıyor. Siz gidin diyor arkadaşlara, şu bakayım şu ne diyor. Geliyor atlı, ne istiyorsun diyor. Diyor ki Ebu Gudame, ben diyor savaşa katılmak istiyorum, beni kabul et diyor. Aç yüzünü diyor, yüzü kapalı. Aç yüzünü diyor, eğer diyor savaş yapacak büyüklükteysen seni kabul ederim, aç takdirde git diyor evine. Açıyor yüzüne bakıyor ay parçası gibi bir delikanlı. Yaşı daha on civarında. E oğlum diyor, bu yaşta sen cevap yapamazsın. Git diyor. Hayır diyor, Ebu Gudane, komutanım beni geri çevirme. Beni geri çevirme diyor. Ben diyor, o torbayı veren kadının oğluyum diyor. Hangi torba? Ya dün gece diyor, nasıl unutuyorsun? Dün gece bir kadın gelip sana bir torba vermedi mi? Ha verdi. Ben o kadının oğluyum diyor. Ve benden ahit aldı, söz aldı. Allah yolunda şehit olmadıkça eve dönmemem üzere benden söz aldı diyor. Peki diyoruz mu? Buyurun. Bir yere gidiyorlar, mola veriyorlar. Orada askerler tabi dinleniyor. Birkaç kişiler bunlar. Destek gücü. Bu diyor ki ben diyor en azından sizin yemeğinizi yaparım. Siz dinleyelim ben yemek yapacağım size. Yemek yaparken <gülüyor> bu çocuk bu neli kaldı? Yorgunluktan. Uyumuş. Ateşi yakmış. Bir kazan koymuş oraya bir şey. Ateşi yakmış. Uyumuş. Diyorlar ki gidin bakın bu adam niye gelmedi? Bu çocuk niye gelmedi? Bakıyorlar ki orada uyuyor. Ebu Gıdağ'a geliyor. Bu diyor uyuyor. Ben bunu rahatsız etmeyin diyor. Bir bakıyor. Hem yemek yapacak hem de bu çocuk orada başını koymuş taşın üzerine. Gülüyor. Rüyasında gülüyor. Allah Allah nasıl olur diyor. Rüyasında gülen çocuk. Delikanlı. Neyse. Birden katıla katıla gülmeye başlıyor. Kahkahayla gülmeye başlıyor ve uyanıyor. Birden ha sen burada mıydın? Eyvah ben geç kaldım uyup kalmışım kusura kalma bu. Diyor evlat. Sen rüyanda güldün. Niye güldün? Bana onu söyler misin? Diyor söylemeyin diyor. Allah ile kalsın diyor. Evlat bunu söylemezsen diyor. Bak buradan bir adım seni attırmam diyor. Bana söyleyeceksin. Amca diyor zor adımla bıraktım be diyor. Söyleyeyim de diyor söylüyor. Rüyasında diyor amcam ben rüyamda cennete girmişim. Cennette o kadar güzellikler var ki meftun oldum. Bir şerefenin altında bir huri yatıyordu. Bana dedi ki gel sevgilim gel. Gel. Kavuşmamıza az kaldı. Gel. Dedi. ''Gittim. Dur, dokunma.'' dedim. ''Yarın öğleden sonra buluşacağız.'' dedi. Ve ben çok mutlu oldum. Ve o şekilde onun o güzelliğine, o cennetin, köşklerin güzelliğine çok sevindim. Ve o şekilde uyandım, diyor. Ve savaş başlıyor bu kıssayı anlattıktan sonra hayırdır inşallah diyor Ebu Kudan. bu genç Ebu Kudan diyor ki savaşın arkasında dur ki önde bu cengi bilenler savaşsın savaşı kazanırsak sevinirsin savaşı kazanamazsak sen ilk önce ölenlerden olmazsın şehit olanlardan olmazsın diyor amca diyor sen bana ne söyledin ben Kur'an'ın hafızıyım Allah diyor ki kafirlerle karşılaştığınız zaman onlara arkanıza dönmeyin eğer onlara arkanızı dönerseniz, kaçarsanız helal olursunuz. Bu ayeti okuyorum. Amca sen benim cehenneme mi girmemi istiyorsun? Hayır evladım, cehenneme girmemi istiyorum. O zaman niye benden bunu istiyorsun diyor. Elini kurtarıyor ondan, atını sürüyor, düşmanın içine hücum ediyor. Öğneye doğru savaş bitiyor. Tabii büyük bir savaş oluyor. Savaş bittikten sonra Ebu Kudane, bu genci aramaya koyuluyor. Bir yaralar arasında vefat eden şehir olanlar arasında bir ses var. Ebu Budami'yi bana çağırın. Amcam Ebu Budami'yi bana çağırın. Gidiyor. Ha bu o diyor galiba. Gidiyor bakıyor ki üzerinde kılıç darbeleri var. Atlar üzerinden geçmiş. Et, etleri parçalanmış. Kemikleri kırılmış. Evlat diyor geldin Ebu budan benim buyur ne istiyorsun diyor. Bir yandan da el sesiyle kanayan yaralarını o, siliyor Ebu Budami'nin diyor ki amca o elbiselerini benim kanımla niye kirletiyorsun diyor. Ben zaten vefat edeceğim diyor. Bırak diyor kanın elbisen kirlenmesin. Sonra amca diyor anneme vermiş olduğum bir söz vardı. Şehit olacaktın. Onu şehit annesi yapacaktın. Ona de ki senin oğlun düşmana arkasını dönmeden savaşarak şehit oldu. Eğer inanmıyorsan Amca diyor şu gömleğinde kanlı gömleyle çıkan bir yere koy da anneme ver ki sana inansın diyor. Neyse. Bu anda gözünün çıkmaya başlıyor. Birden amca amca vallahi sözünde durdu. Vallahi ben şimdi merdiyeyi o razı eden eşi o cellette gördüğüm o işi görüyorum. Vallahi geldi diyor. Yanıma geldi diyor. Buluşmaya geldi diyor. Tabi o anda vefat ediyor, şehit oluyor. Adam şaşırıyor, gömleğini alıyor, bir torba koyuyor, gidiyor, evini bilmiyor, parkını bilmiyor. Rakka'ya döndükten sonra bir kız çocuğu var 9 yaşında. Abim, abisinin adını söylüyor. Gören var mı, gören var mı? Kimse görmemiş, tanımıyor. En sonunda bu adam yaklaşıyor. Kızım sen ne istiyorsun? Diyor, benim amir 17 yaşında bir delikanlı savaşa gitti. Herkes döndü, o dönmüyor. Haberim var mı diyor. Kızım diyor. Tabi anlıyor durumu. Annen nerede diyor. Annem evde diyor. Anne git çağırın. Neyse annesi gidip geliyor. Türk komutanı. Bana müjdeci olarak mı geldin? Yoksa taziye mi geldin diyor. Komutan diyor ki, anne diyor, müjdecilikten neyi kastediyorsun, taziyeden neyi kastediyorsun? Diyor ki, oğlumun düşmana arkasını dönmeden, savaşarak şehit olduğunu söylersen, bana müjdeci olarak geldin. Oğlumun galimetlerle ölmeden, şehit olmadan geldiğini söylersen, bana taziyeye geldin diyor. Tam tersine. Bugün olsa biz tam tersini söyleriz. Diyor ki, anne sana müjdeci olarak geldim. Oğlun düşmana arkasını dönmeden savaşarak şehit oldu. Sana inanmıyorum diyor. Çantasından çıkartıyor. Bu senin oğluna giydirdiğin gömlek değil mi? Şu kanlı gömleğe bak diyor. Evet diyor o. Şimdi inandım diyor. Allahu ekber diye seviniyor. Tekbir getiriyor. Ve o kız çocuğu orada tabi durumu anlayınca düşüyor, düşüyor bayılıyor evden su getiriyorlar atıyorlar çocuk o korkudan artık onu çok seviyormuş çocuk vefat ediyor kadın onun cansız bedenini alıp evine doğru gidiyor kapıyı üstüne kilitliyor ve bu koşuyor ve anne kapıyı aç sana yardım edeyim para bırakayım adını söyle insanlar hikayeni anlatayım hiç cevap yok. Cevap vermiyor. Gitmiyor. Ve bu kudayla ne kadar ısrar ettiyse kapı açılmıyor. Kadın evde şu dua yaparken duyuluyor: Allah'ım, kardeşlerimi, eşimi ve şimdi de çocuğumu senin yolunda verdi. Allah'ım, belki beni affedersin diyor. Tabi o. Saç meselesine gelince onu da şöyle açıklıyor. Allah yolunda verecek olduğum hiçbir mal yoktu. Düşündüm, taşındım. Bir baktım saçlarım var. Onları dibinden kestim, ip yaptım. Belki Allah yolunda kullanılan bir atın ipi, yuları benim saçım olur da Allah bunu gördüğü için beni affeder diye düşündüm diyor. Böyle bir kısa, bu kısa Spatus Affe diye bir kitabımız var. Bu kitapta geçen bir kıssa değerli kardeşlerim. Olmuş bir kıssa. Ebu Kudame, Ebu Kudame Mekkeli Hac esnasında kendisine soru sorulması üzerine bu kıssayı anlatmıştır değerli kardeşlerim. Yaklaşık 38 dakikadır konuşuyoruz. Daha özetleyeceğim. Bazı şeyleri aktaracağım. Ardından e, konuşmama son vereceğim değerli kardeşlerim. <gülüyor> Çanakkale'yi geçilmez yapan nedir? Çanakkale'yi geçilmez yapan bu toprakların gözündeki imandır. Çanakkale'yi geçilmez yapan semadan inen meleklerin cihadıdır. Çanakkale'yi geçilmez yapan gözü yaşlı tertemiz ümminlerdir. Onların dualarıdır. Çanakkale'yi geçilmez yapan dünya Müslümanlarının duaları hem maddi hem de manevi yardımlarıdır. Çanakkale'yi geçilmez yapan vurulup alnından temiz yatan şehitlerdir. Çanakkale'yi geçilmez yapan canıyla, malıyla azim ve sabırla şehit olmayı arzu eden mücahitlerdir. Değerli kardeşlerim, evet. Çanakkale o günlerde düşman orduları tarafından geçilemedi. Ancak deniz, kara ve hava yoluyla bu toprakları geçemeyeceğini anlayan düşmanlar, kafirler, haçlılar başka bir yoldan bu toprakları geçmek istediler. O yol kültürel alandaki emperyalizm yoludur. sezdirmeden kültürel emperyalizm yoluyla bu toprakları geçmeye çalıştılar. Çanakkale'yi geçmeye çalıştılar. Ve o sefer biz anlayamadık. O yoldan gelince biz anlayamadık. Ve Çanakkale birçok alanda geçildi daha sonra. O şehitlerimiz, biraz önce izlemiş olduğumuz, o şehitlerimizin kanları, canları, bir yerde boşa gitti. Neden? Onlar bu din için şehit oldular. Irzımız için şehit oldular. Namusumuz için şehit oldular. Kızımızın örtüsü için şehit oldular. Ezanlar için şehit oldular. Camiler için şehit oldular. Ama bugün baktığımızda televizyonda gördük gençlerimizin çok azı bu gayede elhamdülillah ama ekseriyeti batının peşinde, onların taktikçiliğinde, onlar gibi giyiniyor, onlar gibi süsleniyor, onlar gibi konuşuyor, onlar gibi hal ve tavırlara ürünüyor. Onlara benzemeye çalışıyor kıyafetinde, yürüyüşünde, konuşmasında, hayatında, ilahlerinde, hedeflerinde. Bu kültürel emperyalizm yoluyla gelen savaşı kaybettiğimizin bir göstergesidir kardeşlerim. O yüzden biz bu alanda da başarılı olmak zorundayız. Bu alanda da onların hala sürmekte olan emperyalizm yoluyla bu toprakları fethetme gayretlerinin önüne geçmek zorundayız. Ve bunun için işte Anadolu geçtiği hazır ve nazırdır. Bunun için bu ülkenin inanan insanları hazır ve nazırdır. Uyanıktırlar. Bu memleketteki müminleri her zaman uyarıp bu tehlikenin nedenli bizi perişan edecek bir tehlike olduğunu anlatmak ve evet, anlatmaktadırlar. Atalarımızın uğruna can verdikleri namusumuz bugün kendi insanlarımız tarafından kirlet ediyorum. Atalarımızın uğruna can verdikleri kadınlarımızın örtüsü kendi insanımızın bugün zorla açtığı açtırdığı örtüdür. Nesillerimiz soyulup soğana çevriliyor. Osmanlı'nın torunları Mayo ile Avrupa'nın podyumlarında arz-e endame etti. Haçlılar işte şimdi Çanakkale'yi geçtik dediler. Kaderlerini bu zaferi kurulamak için işte o zaman ayağa kaldırdılar. Keriman Halis'in biliyorsunuz ilk Türk Güzellik Kraliçesi olarak Avrupa'da seçilmesinde ve oradaki jürihiyetinin başkanı Ey Jürihiyeti Bugün burada güzellik krali kraliçisi seçmiyoruz. Bugün burada Osmanlı'nın torununun bu şekilde açılıp önümüze gelmesini kutlayacağız. Ve onu güzellik kraliçisi seçtiler ve Müslümanlarla alay ettiler. Kahkahalarla o zaferlerini kutladılar. Bu bizim kanımıza dokunmakta. Bu bizim canımıza dokunmakta. Bu bizi incitmekte. Öyleyse şefkatle merhametle şu genç kızlarımızı nasıl Rableriyle buluşacaklar? Nasıl öpüye bürünecekler? Nasıl Hz. Hatice'yi, Hz. Ayşe'yi, Hz. Sümeyye'yi, Hz. Nesibe'yi örnek alacaklar? Onları, o bunalan o genç kızlarımızı bu güzide örneklerle nasıl buluşturacağız? Bunun çaresini aramamız lazım. İşte bu gayretler bu alanda atılmış gayretlerdir. Allah emeği geçenlerden razı olsun. İnşallah başarılı olacağız. Olmak zorundayız değerli kardeşlerim. Bizi davet ettikleri melhul kültürlerinin adına medeniyet dediler. Halbuki medeniyet dedikleri şey Akif'in ifadesiyle tek dişi kalmış canavardı. Atalarımızın uğruna can verdikleri manımız bugün yaralar aldı. Şüphelerle dolu bir hale geldi. Atalarımızın uğruna verdikleri inançlı neslimiz Avrupa'ya işçi olarak alınarak en ağır işlerde köle gibi çalıştırıldı. Ve şu anda bu süreç devam ediyor. Entegre olma yalanlarıyla neslimizi Hristiyanlaştırma gayretine girdiler. Ve bugün haberlerde görüyorsunuz. Çocukları alıyorlar, Müslüman çocuklarını. Hollanda'da sadece kayıtlı 5000 tane çocuk alınmış. Ve bunları her hafta kriziye götürüyorlar. Hristiyan ailelerin yanına veriyorlar. Ve bunları Hristiyanlaştırmak için gayret sarf ediyorlar. Bunun adına da çocuk hakları diyorlar. Halbuki o yüreği yanık anne mi çocuğa iyi bakar yoksa senin kafir Hristiyan kadının ben her zaman söylüyorum görüştüğüm konuştuğum Avrupa'da çalışan işçi kardeşlerimize ya mecbur değilseniz durmayın o memlekette ya gelin çocuklarımızın adı Hans oldu Hasanlar Hans oldu Meryemler Maria oldu Türk kızları Hristiyanlarla evleniyor Türk olduğunu söylemekten imtina ediyorum, hayal ediyor. Öyle verilerle karşılaştım. Çocuğumun adını onların adlarına benzer isimler veriyorum. Çünkü okulda alay ediyorlar. Alay etmesin. Alman gibi görünsün diye Alman isimleri takıyoruz çocukların adına diyor. Maalesef. Maalesef. Çok büyük bir aslında hani bir anda Avrupa'yı İslamlaştıracağız derken bakıyoruz ki elimizdeki Müslümanlar da Hristiyanlaşmaya başlıyor. Bu tehlike onlar zaten entegre olma siyaseti altında bunu yapmaya çalışıyorlar. Kültürlerini öğretiyorlar, dillerini öğretiyorlar. Efendim çocuklarımızı kendi okullarında mecburi yüzme dersi var. 15 yaşında, 16 yaşında kızlarımızı onların kendi gençleriyle aynı mekanda yüzdürüyorlar. Nedir bu? Efendi adı spor dersi. E, o çocuk bir daha İslamı Müslümanlığı tanır mı? 16 yaşında, 17 yaşında bir bayan kız, orada kafirlerin çocuklarıyla beraber aynı havuzda yüzecek, onların dilini, örfünü, geleneğini, kültünü öğrenecek. Daha bundan sana fayda olur. Lan delik delik kardeşlerim. Evet. biraz atlayacağım hazırladığım konulardan tabi vakit baya ilerledi evet bazı şeyler var dediler ki biz size insan hakları getireceğiz dediler şeytanlara hak verdiler müslümanlara vermediler demokrasi getireceğiz dediler kendileri demokrasiyi aldı müslümanlara Dini yaşamları yasak edildi, örtüleri yasak edildi, hürriyetlere cezlediler, şeytanlara hürriyet verdiler, Müslümanların elini kollarını bağladılar, zenginlik vaat ettiler, kendileri üretti, bizi pazar yaptılar, sizi Avrupa Birliği'ne alacağız dediler, bizi avuttular, İslam ülkeleriyle entegre olmamızın önüne geçtiler. Araplar sizi arkadan vurdular diye yalan uydurdular ama kendileri her zaman bizi arkamızdan hançerlediler. Masonları dostlarımız olarak gösterdiler. Mümin kardeşlerimizi, Arapları bizi arkadan vuran düşmanlar olarak lanse İçimizdeki bölücü, yıkıcı hareketleri desteklediler. aya kalkmamızı engellediler. Doğal kaynaklarımızı sömürerek fakirliğin pençesine bizi hapsetmek istediler. Kılık kıyafet hürriyeti olmalı dediler. Şeytani kıyafete hürriyet, İslami kıyafete engel getirdiler. Sizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkaracağız dediler. Ama sanayimizi, ağır sanayimizi engellediler. Teknolojimizi, teknolojiyi engellediler yerli üretime geçit vermediler. Milli sermayeye, kara sermayeye, yeşil sermaye diyerek önüne engel çıkardılar. Gençler, görüyorsunuz. İlim adamlarınızı ya öldürüp yok ettiler ya da Amerika'ya, Avrupa'ya götürüp onlardan istifade ettiler. Bu aziz millet ne zaman bu kendisine yapılan narkozun etkisinden kurtulup ayağa kalkmak istese darbelerle onu yeniden çökmeye çalıştılar. Din adamı yetiştireceğiz dediler. Okullar açtılar ama hedefleri diniyle alay eden insanlar yetiştirmek Bunda Burada muvaffak olamadılar. Kendi verdikleri eğitimi değil, yurt dışında layık olmayan ülkelerde eğitim alanların diplomalarına denklik vermediler. Zararlı gördüler. Onları sosyal ve ihtisali eğitim hayatının dışına itmeye çalıştılar. Evet, atalarımız Çanakkale'de bu değerler için savaştı. Ancak bizler kültüden emperyalizmin oyunlarına da maalesef geldik. Ve bu halen devam ediyor. Haçlılar Çanakkale önlerine yığılmaktan hiçbir zaman geri durmadılar, durmayacaklar. Her zaman hazır olmamız gerekiyor. Bugün Azerbaycan, Afganistan, İran, Filistin, Suriye, Sudan, Etiyopya, Somali, Mali gibi ülkelerde Haçlı istilaları, istilaları hala devam etmektedir. Değerli kardeşlerim, 52 dakikadır konuşuyoruz. Umarım sizler e, Mehmet Akif Ersoy'umuzun Çanakkale şiirini burada okumuşsunuz değil mi hocam? Okuttunuz Yani burada o şiiri hatırlattınız mı gençlerimize? Evet. Hatırlatmadınız mı? Peki vaktiniz var mı? 5 dakikamı şiir okuyacağım bitiriyorum. Müsaade ediyorsanız. Şiir okuyacağım bu. Mehmet Akif Ersoy'umuzun şiirini okuyacağım ve bitiriyorum. 5 dakikamızı alacağım. Şu Boğaz Harbi gelir. Var mı ki Dünyada Eşim En Kesif Orduların Yükleniyor Dördü beşi Tepeden Yol Bularak Geçmek için Marmara'ya Kaç Donanmayla Sarılmış ufak Bir Karaya Ne Hayasızca Tehaşşut ki ufuklar kapalı. Nerede görmediği vahşetle bu bir Avrupalı. Problem alın. Benden mi Dedirtir yırtıcı his yoksulu. Sırtlan kümesi varsa gelmiş açılıp mahvesi Yahut kafesi, eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer, mahşer, yedi iklimi, cihanın duruyor karşısında, Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada, çehreler başka, Mikrofonsu mu yapalım? Peki. Bırakıyorum mikrofonu o zaman. Bakayım Tamam. Bırakıyorum. Kapatayım mı? Kapatıyorum. Peki. Sabırınızla bir iki dakikada şiirimizi bitelim. Çünkü Mehmet Akif Ersoy gerçekten o günlerde yazmış olduğu bu şiirle çok güzel vasfediyor Çanakkale'yi. Dedirtir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 Bakıyorsun kanada, çehreler başka, lisanlar, deriler, rengarek. Sade bir hadise var ortada, vahşetler, denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da züldür bu rezil istila. Ah, o yirminci asır yok mu? O mahluk asil.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 Melundaki tahribe müvekkel esbap, öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü harap. Öteden saikalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin sönüyor göğsünün üstünde, o aslan neferin yerin altında cehennem gibi binlerce lağam atılan her lağamın yaktığı yüzlerce adam ölüm indirmede gökler ölüm püskürmede yer o ne müthiş tipidir savrulur enkazı beşer kafa, göz gövde, bacak Kol, Çene, Parmak, El, Ayak, Boşanır Sırtlara, Vadilere, Sağnak, Sağnak, Saçıyor, Zırha, Dürünmüşte, O Namert Eller, Yıldırım Yaylımı, Tufanlar, Alevden Seller, Veriyor Yangını, Durmuşta, Açık Sinelere, Sürü Halinde Gezerken, Sayısız Teyyara,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 o metin istihkan. Sarılır, indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse hüdanın ebedi serhaddi. O benim suni bed'im onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya. Nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi, bir baksana dağlar taşlar. Oruğu olmasa dünyada eğilmez başlar. Yaralanmış, tertemiz, Alnından uzanmış yatıyor. Bil hilal ulna yarab, ne güneşler batıyor?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 Ebediyetler eder istiab. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla. Kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla. Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan. Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan. Oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken gece mehtabı getirsem yanına türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana yine bir şey yaptım diyemem. Aziz hatrana. sen ki son ehli salibin kılarak savletini, şaşkın en şarkın en sevgili sultanı Selahiddini kılıç aslan gibi iclaline ettin hayran senki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsan o delir çehreyi çemberi göğsünde kırıp parçaladın senki ruhunla beraber gezer ecramı adın senki asara gömülsen taşacaksın heyhat sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Allah rahmet eylesin. Değerli kardeşler, vaktinizi aldım. Allah hepinizden razı olsun. Allah gecenizi hayırlı ve mübarek eylesin. Allah bu memlekete, bu millete bir daha... Çanakkale'deki acıları göstermesin. Allah daima bizleri aziz ve şerefli eylesin. Dinine bağlı, özüne bağlı, ecdadının emanetine saygılı gençler olmayı bizlere nasip eylesin. Ve ahru davana elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah razı olsun. Buyurun.